Etimize. Gelmişti kaçta bu yaz. Aa neden? Geldi sonra gitti. <gülüyor> bir daha gelir mi? <gülüyor> Bilmiyoruz gelir mi acaba? <gülüyor> gelir gelir. Evet gelir. buraya da böyle yazla karışık bir şey geldi. Yani yaz mı geldi bahar mı emin değiliz ama böyle bir haftada. 24... Duydum ki oradaki Türkler yani bu baharın gelişini güzel bir kutlamışsınız hep beraber. Tabi abi burada yani biz şey modundayız. Güzel küçük minyatür bir ülke var. Minyatür Türkiye. Öyle yaşıyoruz evet. yani. Ee, bağımsız olarak yönetiliyoruz. Bir hükümet falan da yok. Ya bu şey gibi hani Çek, Çek Cumhuriyeti ile şey arasında, Hırvatistan arasında bir ülke mi olmuş? Evet. Boşlukta bir ülke yaratmışlar siz de Evet. Türkiye'den çok başvuru olmuş galiba. Neydi? Liber, libertar mıydı? <gülüyor> Adı güzelmiş. Özgürlük <gülüyor> Özgürlükçü ülke. Siz de böyle Brooklyn'le işte aşağı Manhattan arasında bir ev partisinden öbürüne gidiyorsunuz. East Village, Williamsburg yani hani Doğu yakası, Batı yakası o şekilde. Dün yani gerçekten New York Türkleri haftası olarak çok önemli bir haftaydı. Bir sürü event vardı. Eventlerden biri de sevgili podcast konuklarımızdan Alp'in New York'a veda etmesi eventiydi. O yüzden... Bir sürü adaptasyon ailesinden bir sürü arkadaşımız oradaydı yani. Evet, Alp Ruanda'ya gidiyor tabi, orada evet. güneş panelleri üretecek. Evet, bakalım neler olacak. <gülüyor> o herhalde gelip anlatır bize. Ya da belki Ruanda'dan bağlanabilir, o da güzel olur bence. Güzel olur <gülüyor> aslında. Enerjiyi yerinde yakalamış oluruz. <gülüyor> Ondurcüm şimdi. E... Evet, ben bu hafta hep böyle bakıyorum buradan diyorum ki oh ne güzel ben dolar para kazanıyorum Türkiye'de yaz tatilinde giderim bunları harcarım diyorum. Sen mesela nasıl hissediyorsun bu konuda? <gülüyor> yani geçen gün bir Amerikalı arkadaşımız geldi bize ziyarete. Hı -hı. Ee, kendisine de aynı soruyu yönelttim yani sen de dolarla para kazanıyorsun herhalde ondan dolayı da hayatından memnun olsundur dedim. Meğersem e, onun şirketinde öyle bir şey varmış, kural varmış. Hangi ülkede çalışıyorsanız oranın para verimiyle e, maaşlarınızı alıyormuşsunuz. O zaman hiç memnun değildir herhalde. Hiç memnun değil herhalde. <gülüyor> Peki nasıl ayarlıyorlarmış? Mesela bizim gibi bir ülkede düşünsene yani. Hani bir haftada dolar %10 falan değer kazanıyor. Yani ya evet işte, Haftalık maaş herhalde... değişmeyeceğine göre. Öyle yıllık kontratı neyse öyle devam ediyor. Artık. Bir sonraki tamam yıl herhalde değişiklik yaparlar. Evet. Yani Ama bir devriyasyon neyse... olduğu gibi Türkiye'de. Hmm. Ama o en azından o yani Türk değil. Yani biz hayatımız boyunca öyle yaşıyoruz. Öyle deseydin yani. Ya zaten evet. <gülüyor> yani ya... para birimini hiçbir zaman değiştiremeyecek olan bir 80 milyon kişi var yani. <gülüyor> ya bu olayın tadı tuzu zaten. Ben e, eskiden... İşte Amerika'da otururken, buraya gelip gelirken... ...eğer bir kere... E, ...Boğaziçi Köprüsü ücreti değişmediyse... ...eğer geçiş ücreti değişmediyse... ...bir garip hissederdim kendimi. Nasıl aynı kalabilir? Yani 6 ay aynı kalması mümkün değil diye hissederdim. Hı -hı. Hep değişmesi gerekiyordu. Neden? Halbuki tabii... Bir yenilik istiyorsun ya. Yani. <gülüyor> yenilik istiyorsun. Hayatı... <gülüyor> ...dinamik olsun istiyorsun. Fiyat değişimleri esas da bu dinamizmin parçası. Şaka bir yana gerçekten de... E, ...yani biraz konudan konuya atlamış olduk. Kur oynaklığından enflasyona geçtik ama enflasyon en azından lafı geçmişken söyleyeyim yani insanların karakterini değiştirebilecek bir şeydi. Yani 30 sene Türkiye'nin enflasyon yaşamış olması e, şimdi insanları zaman, ve toplulukları değiştiren bir unsurdu. Şimdi, yani bir kere kaypaklı o kadar çok şey açıyor ki e, yani bugün değil yarın demek senin için esasında cebine yarayan bir şey olmasından dolayı sen bunu daha fazla demeye başlıyorsun. Hı. Yani bunu Hani özümüzde, kültürümüzde filan aramana gerek yok. Yani öyle bir durumda yaşıyorsan herkes öyle olabilir zaten. Bizde cedi... de birisine borç aldın diyelim. Eğer ona bir ay değil de eğer iki ay sonra ödersen borcunu sen bir kazanç elde ediyorsun. Çünkü iki ayın parasıyla ona geri ödemiş olacaksın. Hı hı. Yani böyle küçük e, vade, kısa vade cep ekonomisi insan karakterine etki yapabiliyor diyorsun. Kesinlikle yani ben kariyerimin herhalde ilk bölümünü buna harcadım. Hayır. <gülüyor> şey Onur o zaman sen yani bu konuda bence e, belli bir noktada uzman birisin aslında. Ben de hiç değilim. İstersen şöyle yapalım. Ben sana çok e, başlangıç seviyesi sorular sorayım. Hem kendim bir şeyler öğrenmiş olurum hem de sohbeti o şekilde daha organize bir e, şeye hale sokmuş olalım. Şimdi yok. Türkiye'de enflasyon hala var mı yok mu? Türkiye'de enflasyon hala var ama %8-9 civarında. Bu %8-9 gelişmiş diye adettiğimiz ülkelere göre yüksek bir rakam olma değil mi? Tabii ki çok yüksek bir rakam ama bu enflasyona inatçı enflasyon diyoruz. Yani hı hı. belli bir noktaya kadar enflasyon düşürdükten sonra hı hı. bu son ramakları yani 8'lerden 2'lere indirmek gerçekten de çok zor bir dönem. Ee, Türkiye için İlla ki çok da zararlı olduğunu söylemeyeceğim bunun. Hı hı. Çünkü biz işte 30 yıllık oyun, enflasyon tecrübesinde enflasyonun oynaklığı işte bir yıl 60 olması bir yıl 100 olması bu toplumun dokusunu çok zedeledi. Ama şu andaki esas da e, hani bir beklenti var her yıl işte e, maaşlarda ücretlerde eğer olursa ama özel de tüketici fiyatlarında böyle bir oynamalar söz konusu olabiliyor. İşte Hı. 7 ile 10 arası bir şey düşünülüyor. E burada hani yine bir istikrarsızlık ama eskiyle o karşılaştırınca esas da dokuyu o kadar da zarar veren bir şey değil. Tamam. Ama tabii ki gelişmiş bir kere göre çok yüksek. Şimdi buradan belki biraz alakasız konulardan atlayı atlayı gideceğiz ama ben gerçekten böyle normal bir insanın kafasında olabilecek soruları soruyorum sıradan. Şu anda bir dolar yükselme durumu var. Yani bu dolar yükselme durumu Türkiye'ye özel bir şey mi? Yoksa global olarak da yükseliyor dolar. Bunun bir kısmı Türkiye'ye mi etki ediyor? Nedir yani? Niye bu bir anda şu anda geziciler mi bir şey yaptı Onur? Ne oluyor yani? <gülüyor> evet yanında yanı çok, çok basit. Evet dünyada böyle bir trend var. Ağustos ayından itibaren dünyada petrol fiyatlarında düşür. Aynı zamanda dolarda yavaş yavaş yükseliş birbiriyle beraber Devam ettiler. Bunun en önemli nedeni beklentiler. Biliyorsun ekonomi yani olanlarla değil de daha çok hmm. beklentilerle kendini dengeleyen bir, bir e, mekanizmalar zinciri. Bu da e, Fed'in e, yakın zamanda artık yakın zamandanın anlamı tabii değişik partiler tarafından değişik şekilde anlaşılabilir. Artık faizleri yavaş yavaş arttırmaya başlayacağına dair bir beklenti oluştu. Peki. Bu da tabii. Ne o? Söylesen devam et. Bu beklentiden dolayı da piyasadaki aktörler ona göre pozisyon almaya başladılar. Yani Türkiye'nin para biriminin diğerlerinden yani diğer gelişmekte olan ülkelerden biraz daha fazla değerini yitirmesi de Türkiye'nin kendi risk birimi. Hı -hı. Yani onun için herhangi bir şekilde Türkiye'de işte 2.05'ten Temmuz ayında 2.74'de geldiyse kur. Bunun büyük bir bölümü dünyadaki trend, e, %20'i dünyadaki trend ise %30'u da Türkiye'deki risk primi. Bir kısmını kısmı hükümetimizin başarısı diyebilir miyiz yani? Ya, evet, yani bunu tabii <gülüyor> biliyoruz nedenlerini. Türkiye'nin hikayesinin artık çok satın alınabilir bir hikaye olmaması, eskimiş bir hikaye olması, e, hükümetle saray arasındaki <gülüyor> <iletişimsizlik> <gülüyor> sarayı gibi... Evet. bilindik <gülüyor> nedenler yani bunlar herhalde <gülüyor> herkes Art biliyor yani, artık böyle e, bu nedenler bile eskidi diyorsun ya hikaye <gülüyor> hikaye eskidi nedenler dahi eskidi yani artık hikayeyi eskiden nedenlerin bile eskidiği bir zamandayız e, şimdi şunu sormak istiyorum bu dedin ya biraz önce sebebi e, FED faizleri yükseltecek diye bir beklenti var bu da herhalde şu demek oluyor diye varsayıyorum. Benim cebimde bond olacağını, hisse senedi olacağını ya da gidip bir yerde bir yatırıp yapacağımı, inşaat yapayım işte ne bileyim iş kurayım falan. Ben diyorum ki benim kardeşim bir milyar dolarım var. Ben bunu bir güzel faize yatırayım yani o zaman. Paramı öyle katlayayım diyorum. Doğru mu? O yüzden dolar tutuyorum yani. Evet, yani eğer sen bu, bunun bir milli ekonomi içerisinde konuşuyorsan dediğin doğru. Yani o milli ekonomi içerisinde değerlendirme şansın varsa ve bir tarafta hisse senetleri varsa, bir tarafta real ekonomi varsa hmm. aynı. ve diğer tarafta ise paradan parayı kazanma tarafı varsa tabii birinin cazibesi diğerine or oranla biraz daha yükseliyor. Hmm. Yani diyorsun ki parayı elde tutmanın fırsat maliyeti azalmıştır, parayı elde tutup ne yapabilirim ben bunu? ondan faiz elde edebilirim. Ama biz esas da o milli ekonomi içinde konuşmuyoruz. Dünyada konuştuğumuz zaman da şöyle bir, buna bir boyut ekleniyor Mahir. Hı hı. E, sen diyorsun ki eğer bir ülke para biriminde değişiklik olmasını öngörürsen, yani o para biriminin değerlenmesini öngörürsen o para birimine paranı değiştirirsin değil mi? Hı hı. Sen mesela doların önceden yükseleceğini bilsen paranın dolarına koymaz mısın? Türk lira varsa. Yani evet, tabii herkes koymak ister. Herkes koyar. Çünkü Et zaten işte, uh -huh. yani düzen o şekilde olduğu için kimse geride kalmak istemez tabii ki. Tabii, tabii. Bu çok basit bir karar. yani Sen emin olursan veya büyük bir ölçüde olacağına inanırsan doların hmm. para değerini yükseleceğine paranı o tarafa koyarsın. Ve hmm. başka para biriminden o para birimine paranı değiştirirsin. Yani elinde diyelim Euro varsa dolara geçersin değil mi? Tabii ki. E tamam sen Euro'yu satsın. Sattığın şeyin fiyatı düşüyor. Hı hı. Aldığın şeyin ise fiyatı yükseliyor. yani Çünkü sen artık almaya çalışan, dolar almaya çalışan insanlar arasında bir rekabet içerisine giriyorsun. Diyorsun ki o da doları almaya çalışıyor, sen de almaya çalışıyorsun. A'la Z insan da almaya çalışıyorsa dolar bir anda Aa, beni almaya çalışan çok fazla insan var. Demek ki ben değerimi biraz daha yükselteyim diyor. Bu tabi gerçek dünyada bankalar aracılığıyla oluyor. Bankalar her saniye dolar alıyorlar. Değil mi? Başka paraylarıyla alıyorlar ama dolar alırken eskisinden daha yüksek kotasyonlar vermeye başlıyorlar. Bu yavaş yavaş yavaş dolar yükseliyor. Eğer öyle bir haber geldiyse, yani Fed'in tutanaklarının açıklandığı zamanlar, Janet Yellen'in, Fed başkanının ağzından çıkan tek kelime de bile, o ekstraordiner dediğimiz, o yılda 4 ile 6 sefer olan, e, toplantılar sonucundaki zamanlarda tabii oynama çok daha fazla oluyor. kotasyonlar bir anda oynamaya başlıyor ama ana fikir hiçbir zaman değişmiyor mağir. E, diğer para birimlerinde paranı biriktireceğine veya onların milli ekonomilerinde döndüreceğine Amerikan milli ekonomisine daha daha fazla geçiş yapmaya çalışıyorsun çünkü o para biriminin ne ne oluyor daha yüksek faiz alacağını zamanla biliyorsun. Peki niye e, bu Bence çok güzel ve basit bir açıklama oldu bütün tabloya dair. FED e, faizleri neden yükseltmeyi düşünüyor? Yani diyorsun ya kimisi diyor kısa dönem çok yakın, kimisi belki önümüzdeki sene içinde diye düşünüyor. E, ama niye şey yükseltiyorlar? Çünkü yani ard arda iyi haberler gelmeye başlayınca iyi haber de şey oluyor. E, i̇şte işe alınma rakamları hı hı. işte o ayki e, işte fabrikalara diyelim giden siparişler hı hı. E, gibi genelde real ekonomiyle ilgili insanların işe alınmasıyla veya e, üretim yani... unsurlarıyla ilgili olan e, rakamlar arttıkça iyi geldiğince o rakamlar Fed'de diyor ki ha, tamam diyor yani ben şu ana kadar görevimi yaptım faizleri indirmiştim uzun sürede sıfır faizle tuttum artık Vana'yı kapatmanın zamanı geldi. Yani ben yavaş yavaş faizleri yükseltebilirim çünkü iyi durumdayız diye bir e, haberler silsilesi sonrasında Fed bunu yapmaya başlıyor. Ama son mesela bir buçuk bir, bir, iki haftada o kadar da iyi olmayan iki haber geldi. Millet mesela Aa, Fed acaba kararından değişecek mi? Fed, Fed ne yapacak diye tekrar düşünmeye başladı. Ve burada da ilginç bir şekilde artık semantik ...şeyler çok önemli Mahir. Yani hmm. yalanın kullandığı kelimeler... ...işte kararlılık kelimesi... ...güven kelimesi... ...sabır kelimesi... ...bunları artık yani... ...lime lime ediyorlar dünyadaki <gülüyor> traderlar. <Yani> satır arası <gülüyor> değil... Şey, e, ...harf arası okumalar var diyorsun. Aynen. Satır arası değil harf arası okumalar var gerçekten. Şimdi e, bilmeyenler için hatırlatalım... ...Amerikan ekonomisi gerçekten... E, yani Obama'nın bir başarısı mı dersin artık sen de bilmiyorum ama e, 2003'ten bu yana en iyi durumunda zannediyorum yanlış bilmiyorsan. Yani ikinci buş çocuk buş zamanının başından dahi e, o zamandan beri hiç olmadığı kadar sağlam bir noktaya gelmiş. Gözümün. Çocuk bush da çok güzel oldu şey gibi evet. baby Jesus gibi. Evet ben yani ona çocuk demek istiyorum çünkü e, <gülüyor> diğeri baba bushsa o da çocuk bush oluyor benim için. Neyse çocuk bu zamanı zaten çok kötüydü Amerika için. Obama devraldığında da ilk dönem oldukça kötü geçti. Ama şu anda Obama işi toplamış görünüyor. İşte Küba ile helalleşti falan. Yani gider bir sürü ilginç icraata imza atıyor. Ama tabii ki Fed bence ilginç bir grup. Çünkü senin de bahsettiğin gibi yani Fed'in buradaki yaptığı şey ya da yapacağı şey alacağı karar bir milli bir karar. Yani Fed sonuçta dünyaya dünyanın dertlerinden e, sorumlu bir kurum değil. Onlarla da ilgili de değil göründüğü kadarıyla. E, ama tabii ben hiçbir insanın böyle bir devirde naif olduğunu düşünmüyorum. Yani söyledikleri ya da yaptıkları şey, dünyayı nasıl etkileyeceğini de tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum bu insanlar. Fakat umursamadıkları ya, kesinlikle görüyoruz Kesinlikle. Yani kitabına göre baktığın zaman e, bunu bu kararlarında hiçbir şekilde etkin bir unsur olmuyor gibi Hı -hı. E, söylenir. Halbuki bunun Öyle olmadığını biliyoruz. Ama en azından onların ceplerini hareket ettirecek bir nedeni olabilir. Hı hı. Eğer e, para birimlerinin e, daha da fazla yükselmesini istemiyorlarsa, çünkü para biriminin değeri yükselirse, Amerika'nın e, yurt dışına e, ihraç içi mallarında ne olacak? Değeri çok yükselecektir. Belki ya, ondan hı. dolayı da Orenci. dışarıdaki ülkeleri alamayacaktır. Dışarıdaki ülkeler de alamazsa da Amerikan ekonomisine işte iş... E, İşsizlik olarak bu geri dönebilir veya işsizlik oranında işte 0.1 yukarı doğru kaldırabilir Hı -hı. gibi unsurları da kesinlikle göz önüne alıyorlardır. Hı -hı. Ama bir de şey unsuru var Mahir yani belki tamam yurt dışını çok çok fazla düşünmüyor olabilirler ee, ama işin politik tarafında en azından düşünüyorlardır. Hı -hı. Yani seçimlere de çok az kaldı yani mesela değil mi bir buçuk yıl var. Bu da... E Janet Yellen'ın veya oradaki direktörlerin kafasından geçmiyordu anlamına gelmez. Evet, şimdi e, benim tahminim... E, ne şimdi, bir dakika, başkanlık tahmini mi yapıyoruz? <gülüyor> Yok, Fed'in ni <gülüyor> Fed niyetini okuyoruz şimdi. E, ha tamam, Fed Fed'den, konuk, Fed'den konuk Dünyadaki alamadığımız için. konuk alamadığımız gibi. Evet. <gülüyor> Fed'den konuk alamadığımız için, yani bir Türk çalışıyor olsaydı, Türk kökenli bir Amerikalı hemen konuk alırdık. Belki de Çiğ alırdık gibi. değil mi? Çok güzel olmaz mıydı yani bizim şovdan e, dolar kurutuyorsa? Çok iyi sonrasında. olurdu yani. <gülüyor> Baiting rekorları kırardık bundan dolayı. Evet, en sonunda beklediğimiz mainstream'e <gülüyor> şey, sabah kuşağı ekonomi programı izleyen insanlar kitlesine ulaşmıyor olurdu. Şey e... <gülüyor> Esas da onlar çok iyi bir kitle. Yani at yarışı izleyip e, e, ondan tüyü almaya çalışan kitle kadar en azından etkin bir kitle. Hayır evet. ben de takip ediyorum açıkçası. Niye? Çünkü yani tabii ki televizyonun başında oturup takip etmiyorum ama her sabah bakıyorum yani ne oluyor dünyada diye. Hani o da bu işin bir parçası. Çünkü e, yani para dengeleri o kadar fazla şey etki ediyor ki. Yani şimdi Türkiye'de bile mesela dolar durmayacak diyorlar ya. Yani doların durmaması demek. Er ya da geç sen dünyanın yani en inanılmaz e, şey... E, muhafazakar ya da din dindar ya da işte dürüst saygı değer hükümeti ol. Yani açık bir ekonomi yürütüyorsan, doları durduramazsan o seni düşürür yani. Benim en azından hayat tecrübem bunu gösteriyor. E, bu da yani gidişatlara çok etki ettiği için herkesin takip etmesi gerekir. Bunu bu arada seçim konusuna girmeden son e, bir soru daha sorayım Türkiye ile ilgili. Ne olacak peki sence? Gidecek mi yani? 3 lirayı geçer, 4 lirayı geçer falan diyorlar. Öyle bir durum <gülüyor> <olurdu>. <gülüyor> Yok öyle bir şey olmayacak yani 4 lirayı falan geçmeyecek. Ee, bu tür şeylere genelde bu tür sorular sorulduğu zaman e, ne yanar ne döner cevap hmm. vermek gerekir. Yani de olduğu gibi cevap <gülüyor> vermek gerekir. Çok kesin ve katı konuşmamak gerekir. Ee, ama onu yapmayalım istersen. Evet. Ee, olduğu gibi harbi bir şekilde cevap verelim. Ee, şimdi alır başını gider, durmaz. Yani bu tür şeyler esas da, dünya ekonomik sistemi içerisinde birbirini dengeleyen birçok bir unsur var. Evet. Ee, Türkiye'de tabii ki anlayabiliyorsun. Orada da bir beklenti unsuru var. İşte eğer seçimden sonra koalisyon çıkarsa e, bunun ne anlama gelecek? Türkiye'de bir koalisyon olabilir mi? Olmaz mı? Veya çok zayıf bir e, e, hükümet çıkarsa bunun ne anlama geleceği işte referanduma kadar götürmeyecek bir şey çıkarsa sarayla şey arasındaki ilişkiler yani bunlar tabi Türkiye'nin kendi dinamikleri olduğu için e, bir risk primi var e, burada sonuna geldik mi zannetmiyorum belki hani bir %5 %10 daha buradan gidebilir e, ama bu tür şeylerde esas alır başını gider değil de Olayların nerede limiti olduğuna dair bir esaslı bir e, içgüdüsel bir davranış şekli olması gerekiyor. Yani hem rakamlarla buna bakacaksın, hem rakamları döndüreceksin, hesaplama yapacaksın, hem piyasadaki diğer aktörlere bakacaksın. Hı. Ama bunların hepsinin sonucunu esasında içgüdüsel reaksiyonlarını okumaya da başlayacaksın bence. İçgüdü eğer e, diğer insanlardan beslenmezse veya rakamlardan beslenmezse esasında tam böyle kafanın içerisinde bir Artık hastalık unsuru gibi bu olacak, bu olacak veya en korktuğun şey olabilir veya en fazla istediğin şey haline dönüşebilir. E, halbuki esasında oradaki devri daimi devam ettireceksin ki devamlı beslenmeye devam edeceksin ama bir noktadan sonra da dışarıyla artık e, irtibatını da kesmeye hazır olacak şekilde o kararı eksiküt edeceksin ya yani o düğmeye basacaksın, alacaksın, satacaksın ne olursa olsun. Soruna çok uzun bir cevap oldu bu. <gülüyor> Ama madem bunu dinliyoruz, böyle bu tür konulara girildik. Esas da yani biliyorsun bunlarla artık yalnızca işte birkaç tane eksperle ilgili değil, herkes ilgili. Evet. Çünkü herkesin bir şekilde bunlarla bir yani menfaati olabilir, işi olabilir, birikimlerini öyle biriktirebilir. Yani esas da bu unsurlar çok önemli. Bencime diyorum sabahları. işte şeyde koşarken fashion tv gösteriyorlar. Ondan sonra yemek yiyebileceğimiz yerde de CNBC gösteriyorlar. Yani başka bir şey yok. Ee, ya para ya şey moda. Heh. Ya para yomoda ee, iyiymiş. Spor ya, ya para yomoda. İkisi de çünkü hızlı değişiyor biliyorsun. <gülüyor> hızlı koşarken hızlı değişen şeylere bakma ihtiyacı görüyorsun. Evet. E hayır, hayır. Dördü falan geçmeyecek mayro. öyle bir şey olmayacak. E, ama ne kadar daha gideri var? Evet, bence %10 daha gideri var. Çünkü hani politik durum önümüzdeki 60-65 gün e, daha Gel da esaslı bazı gelişmeleri gebe. E, <gülüyor> ama ondan sonra illa hani Türk, Türkiye para birimini çöpe at diye bir şey diyemeyiz. Diğer taraftan bakarsak ise FED'in, biliyorsun yani FED esaslı bir konfigürasyon yani bir, birden fazla birçok işte Boston'un var, Kansas'ın var, hmm. Kaliforniya'da var. Yani birçok da governor yani. dediğimiz hmm. bir karar mekanizması var. Yani tek kişi işte buna karar vermiyor. Ve oradaki insanlarda illa hani e, Herkes işte faizler yükselsin veya herkes faizler olduğu yerde kalsın da demiyor. Oradaki dengeleri de esaslı düşünmemiz lazım. Hmm. Kısacası, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, dediğim gibi uzun bir cevap oldu ama kısacası şu. E, Amerikan Merkez Bankası'nın çok yakın zamanda bir anda faizleri yükseltmeye başlayacağını düşünmüyorum. Hmm. Başlasa bile, 2015 yılında başlasa bile hızlı bir Çıkışı olmayacaktır. Çok yavaş bir çıkış olacaktır bu. Hmm. Bundan dolayı da Büyük ihtimalle Amerikan para birimine olan bu Son altı aydaki bu panikvari bir Hatta krizleri hatırlatan bir kaçışın Esasında kendini dengeleyeceğini düşünüyorum. Ve bundan dolayı da hem Türkiye'de Hem de diğer gelişmekte olan ülkelerde Bunun içinde daha da fazla bir Paranın değersizleşmesine neden olacağını düşünmüyorum diye kapatalım. İstersen evet. olayım politik tarafına da geçelim. Yani geçelim. eğer 2016 yılında bir seçim varsa e, tabii ki hani burada e, kötü haberler geldi. Eğer bir de faizleri çok yükseltmeye başlarsan düşünsene daha da insanlar paralarına sıkı sıkı tutunmaya başlayacaklar ve bunu real ekonomiye döndürmeyecekler. Yani iş yeri açmayacaklar. E, bu da tabii tam seçim öncesi bir işsizlikte yükselmede o sayılarda yükselmede iyi de görünmeyecektir. E bir de bilmeyenler için söyleyelim. Yani işte demokratlar birbirini tutmaz derler. E, yalandır. <gülüyor> yalandır. <İnanmayayım diyorsun>. İnanmayın <gülüyor> e, inanmayın İnanmayın. Hem ben... sağdan hem soldan hem Amerika'nın batısından doğusundan öyle esas da küçük küçük gruplar vardır ki bunların arasında çok sıkı bağlar vardır. E, Hillary Clinton da yani bunların e, şimdi, anasıdır mi? diyelim. Evet şimdi İstersen birazcık oraya gelelim. Bence e, çok güzel bağladım gerçekten. Yani Fed'in e, şu anki durumu ya da biraz e, yakın gelecekteki durumu politikadan bağımsız bir şey olmayacak diye tahmin ediyorum ben de. Artık yani kimin, hangi lobinin ya da Hillary'nin ya da Obama'nın ne kadar etkisi vardır bilemem ama Demokratlar tabii ki seçime e, Amerikan ekonomisinin sağlam olduğu ama kesinlikle yani çok da dediğin gibi yine çok da sağlam olursa bu sefer herkes paraya yatıracak ve o Amerikan ekonomisi Amerikan ekonomisi yapan canlılık ortadan kaybolacağı için bunu da istemeyeceklerini tahmin ediyorum. Yani güzel bir, evet. tatlı bir noktada hani sweet spot yakalamaya çalıştıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Yani çok güzel bu. söyledin. Yani çünkü ülkelerin esaslı bir bir e, e, bir haritaları var ve bu haritaları geçmişten gelen bir harita. Avrupa'da çok enflasyon yaşandığı için geçmişte hı hı. enflasyona karşı çok genelde bir tutuculuk var. Enflasyonun hı hı. çok azından bile hemen korkulur. Çünkü öyle bir duruma tekrar gelinmek istemez. Amerika'da ise özellikle Büyük Burhan yıllarında ve Amerika gibi devamlı genişleyen genişleyen genişleyen bir ülkede e, herhangi bir daralmaya karşı müthiş bir şey vardır. Reaksiyon evet. vardır. Onun için e, insanların iş yapmadan kendi çok iyi tarif edemediği bir ülkedir Amerika. İş yaparsan bir insansındır. Yani ne kadar mal, maddi durumun iyi olursa olsun iş yapmazsan esas da Tabii. kendinde toplumda o yeri bulamazsın. Yani sonuçta biliyorsun yani bir soylular sınıfı olmayan bir ülke. İnsanların tarifi için, tanımı için dedesinin, dedesinin dedesinin ne olduğundan daha çok o toplum için ne işe yaradığı Hı -hı. daha önemli. Ekseriye diyorum. Evet. Onun için o ülkede herhangi bir şekilde bu tür bir ihtimali yükselmesini istemeyeceklerdir. O konuda daha tutuculardır. Hı hı. Genelde merkez bankaları, tam FED'de de merkez bankası değildir esasında. İlginç bir sistemdir. Çünkü birçok bankanın birleşimlerinin oluştuğu için. Merkez banka genelde çok enflasyon odaklı olur. E, kıtı hı. Avrupa'sında özellikle. Ama Amerika'da daha, işsizliğe karşı daha önem verirler. Ve bu konuda daha biraz daha şey davranırlar. Eee Sıcak davranırlar, işsizlik konusunda daha fazla konuşurlar, işsizlik konusunda bir şeyler yapmaya çalışırlar. Şimdi e, bu bunu istersen seçimlere bağlayalım. Dediğimiz gibi alakalı olduğunu düşünüyoruz çünkü. E, Hillary adaylığını açıkladı en nihayetinde. Zaten evet. yani, e, yaklaşık bir buçuk senedir spekülasyonlar şeklinde gidiyordu. Olacak mı, olmayacak mı, hasta mı? bir concussion geçirmiş, bilinç kaybı geçirmişti bir süre önce. Onun hani ne kadar ciddi sonuçlarda olacağı işte yaşı birazcık ilerleyen yani artık genç değil çok e vesaire vesaire. Ama sonunda dedi ki evet ben bu işte varım. E, ilginç bir şekilde şu an Amerika'da herkes çok sıkıcı buldu. E, yarışı yani çok ilgilenmiyorlar Amerikalılar. Çünkü biraz az e, o beklenilen yani ne bileyim işte bir Bush Clinton eski Bush Clinton yarışı ya da işte hatta bir Obama McCain bile değil yani. O yüzden karşıda çok bir rakip görünmüyor şu anda ufukta. E Hillary de yani gerçekten çok kurt bir kadın. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsun Onur ama. Herhalde yani politikayı bu kadar iyi kavramış yani insanlar böyle şey gibi görüyor olabilirler Türkiye'de ki çok büyük bir hata öyle görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, Bill Clinton'ın karısı eşi falan öyle bir şey yok yani Hillary Clinton'ın e çok ekol bir karakter yani gerçekten bence. Kesinlikle yani. Yani, e, yani, yani bilden yani. daha daha ekol olduğuna eminim. Onu da söyleyeyim yani açıkçası. ya yani eğer başkanlık <gülüyor> şansı olursa ve iki dönem eğer başkan olursa bildi de geçer ekollik. Kesinlikle. Ya bence olacak e, ben yüzde yüz olacağına inanıyorum. Yani, yani. E, hem e, matematiksel sebeplerim var hem de e, İvme'nin 21. yüzyılın buna e, yani milleniyılların Obama'yı seçtirenlerin Hillary'yi seçtireceğine çok inanıyorum çünkü e, öyle bir öyle bir şey şu an. Ya ben havayı öyle soluyorum burada, kesinlikle olacağını düşünüyorum. Çok çok çok garip bir şey olmazsa. Yani tabii ki daha hala uzun bir süre var önümüzde. E, ama yani ben de açıkçası oyma olsa Hillary yatardım. Niye atacağım diye istiyorsan açıklarım yani. O kadar netim bu konuda. Hillaryciyim. <gülüyor> Ya bir iki kelimeyle açıklayabilir misin? Neden? Yani bir insan bir politikacıya böyle hani Üçüncü bunu söylesin ki. Çünkü Onur, ya bak şimdi dünya tarihinde özellikle 20. yüzyıla bakalım. Ee, yani kadın liderlere bakalım. Kim var? Aksa tamam. Kim geliyor? Margaret That Thatcher geliyor değil mi? Merkel geliyor. Ha 20. yüzyıla. 20. Tamam. yüzyıla bakalım. Tamam. 21'e de geçeriz yani. 20-21 karışık bakalım. Neyse yani. Hani İyi tamam. Merkel diye. Birinci, ikinci dünya savaşı sonrası. ya yani, yani ikinci dünya savaşı sonrası diyelim. Tam şey olsun. Kim var yani? İşte Thatcher var, Merkel var. Değil mi? Benazir Butto geliyor. Tansu Çiller <gülüyor> var. Evet. Değil mi? Şimdi... İndra Gandhi falan. Yani... E, yani e, tamam kadınlar var etrafta. Var da... Şimdi Hillary gibi bir kadın olmamış ki hiç. Yani... E, hem... Politik olarak solda. Yani aslında Amerika'ya baktığında e, bence e, bayağı solda ileri Çünkü mesela abortion gibi konularda, yani Amerika politikasında çok e, saçma tutucu tartışmalar var. Yani e, asırlardır devam eden diyelim. İşte nedir? E, kürtaj mesela. Asla yani zannediyorsun ki Amerika bir ülkede bu niye hala konu olsun? Ama çok büyük konu. İleri mesela hiç orada laf eveleyip geveleyen biri değil yani. Çak diye yapıştırıyor cevabı. Bence herkes kendi yüzünden. Ya, evet yani bu konular önemli. Yani ben hani tabii, tabii ki cinsiyet önemli değil yani. Bu konuları biz konuşuyoruz ama biliyoruz ki yani biz aslında insanlar hakkında karar verdiren en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani aklına geleni gerektiği evet. zaman söyleyebiliyor mu? Söyleyemem. Evet. Ben Obama ile Clinton arasında o 2008 yılında işte hı hı. Demokrat Parti'nin hangisinden aday olacak? Hangisi çıkacak diye o yarış olduğu zaman. Clintonciydim Obama'cı manci Neden çok basitti? Mayer yani ikisi arasındaki konuşmalara bakıyorum. Obama çok e, çok fazla hesaplıyordu. Evet. E, Clinton'ın biraz daha önde gitmesine izin veriyordu. Ondan sonra onun dediğinden çok daha farklı olmayacak bir şey yapıyor. Yani bir oyun oynuyordu o da. Tamam o da bir avukat sonuçta. O da bir yani bayağı da bir politikacı oldu artık. E, ama benim değer verdiğim şey ee, yani o hesaplamadan da bir şey söyleyebiliyor musun? Ee, ve e, hani burada artık <gülüyor> bu deyimi kullandığıma inanamıyorum ve kullanacağım da Hı. Bazen de dik durabiliyor musun? <gülüyor> ee, ama bazen yani bazı durumlarda evet. anlatabiliyor muyum? Yani her zaman böyle ben dikim dikim deyip esasta e, sonuna kadar eğilen insanlar olmaktan bahsetmiyorum. Yani bazı durumlarda esası seni sen yapan o unsurların olması. Onu beni çeker. Yani Hilda de o var ama Hilde inanılmaz yalancı bir insan değil mi? Yalancı tabii ki. <gülüyor> ama politikacı e, yani kurt bir politikacı değil mi? Tabii ki kurt, bir kurt evet. politikacı yani eee yani bunlar hepsi var ama seni bir e, etkileyen unsurlardan bir tanesi sanıyorum anladın kayıla o duruşu sergilebilmesi ve kadın olması tabii ki yani onur bence bir utançtır yani hani ne demek bir kadın yani kadınlar gününde de şovumuzu yaptık hatırlıyorsan yani kadınların haklarını kadınlar koruyamaz sadece yani bunu herkesin kafasına sokması gerekiyor o yüzden hani bizim görevimizdir yani bir gerçekten eşitlik isteyen adalet duygusu olan her erkeğin oy vermesi gereken insan kadındır. Benim yani bir kadın aday varsa odur yani. Ben böyle görüyorum gerçekten. Hani şu tabi Sarah Palin değil yani şimdi tabi. Onu da söyleyelim de. <gülüyor> hani ama ne demek istediğimi anlıyorsun. Yani bir kadın aday varsa gerçekten, makul bir kadın aday varsa bir, ne kadar diğer erkek aday makul de olsa ben kadına atarım oyumu. Çünkü e, yani yüzyıllardır, asırlardır bir adaletsizlik var ortada. Yani bunu bir yerden başlamak gerekiyor düzeltmeye. Yani Amerika tarihinde hiç kadın başkan olmaması ne kadar şey bir şey, onur kırıcı bir şey. Yani ben Amerikalı olsam utanırım. Ya bizde bile Tansu Çiller var, hiç şey yapıyoruz yani. Aa bizde bile vardı falan diyoruz. <gülüyor> ya düşünsene onur. Ya bilmiyorum, yani... seninle tamamen aynı fikirde değilim ama senin böyle düşünmen de çok hoşuma gidiyor. Onun evet, benim, benim aynı fikirde olmadığını tahmin ediyorum. Ben biraz bu konuda şeyim, biraz tutucuyum yani gerçekten. Radikalim <gülüyor> yani. E, i̇stiyorum yani olmasını. Çünkü şeyi de görmek istiyorum. Amerika gibi bir ülkenin e, çünkü Hillary ile böyle biraz dalga falan geçiyorlar. Yani burada tabi tahmin edebileceğin gibi e, Republican Cenah zaten yani seviye yerlerde olduğu için onlar da genelde e, özellikle de medya kısmı hemen standart işte Hillary kadın olduğu için oradan vurmaya çalışıyorlar. İşte Amerika çok güçlü bir ülke. Hani kaldırabilecek mi bilmem ne falan gevşek gevşek beyanatları var yani insanların. Evet, ben onu ya tamam yani gerçekten de, o o gerçekten tam yani saçmalığın daniskası tabii yani ben, ben... hatta burada TRT'nin muhabiri <gülüyor> sordu. İlri'nin biliyorsun bu hmm. kızının düğünü için kullandığı hesapla işte diğer dışişleri bakanlarını <gülüyor> aradığı hesap aynı hesapmış. Başka bir yerden e-mail hesabı. Tabii e-posta olayı var. Evet o bayağı. E-posta olayı oldu yani e orada da Türk hmm. muhabir sordu dedi ki işte Sizde bunların hepsi kadın olduğunuz için oluyor biliyorsunuz değil mi dedi. Hı hı. O da güldü geçiştirdi tabii. <gülüyor> e, alışık olduğu için buna. E, Şimdi Ben bununla alakalı başka bir konuya geçeceğim. Dur bir saniye. E, hafta içi hı hı. hafta içi Citizen for izledim. Evet. İşte biliyorsunuz Tammo Film Festivali'nde. Nasıl buldun? E, nasıl buldun? Yani ilk 15-20 dakika gerçekten çok etkilendim. Hmm. Ya yani bu çocuğu daha önce yalnızca fotoğrafını görmüştüm, Hiç canlı olarak görmemiştim. Hmm. E... Ve yani çocuk hakikiydi, Mayr, hakiki bir insan. Hmm. Yani gerçekten de bildiği şeyi yapıyordu. Hmm. <gülüyor> Anladın mı? Yani bir şey bir yeah. poz değildi veya dışarıdan ona empoz edilmiş bir ideoloji bile değildi. Hmm. Biliyorsunuz ideolojilerden falan pek çözüm. hoşlanmam. Böyle işte ben bunu insanlık için imprim falan değildi. Yani, Adamda ama bir vatanseverlik vardı. Adam bir vatanseverdi. E, vatansever adam. Yani adam <gülüyor> ülkesini seviyor. Evet. E, etkilendim. Evet, Ve iyi. neden bu konudan bahsettim? ya yani Mesela aynı soru Obama'ya sorulmuş. Obama'ya demiş işte sizce Snowden bir mu de işte, vatansever mi denilmiş. Ben ona vatansever olduğunu düşünmüyormuş. Bence Obama'dan çok da vatanseverdi. <gülüyor> Yani şöyle bir şey var. Eğer hani bir kıyaslama yapacaksak diyorum. Şimdi bence bu güzel bir konu. Niye güzel bir konu? Ben mesela Hillary'e ne sorarlar diye düşünüyorum. Bir de Hillary bu kampanyayı çok ilginç başlattı. Sen oradan takip edebiliyor musun bilmiyorum ama inanılmaz low key. Yani çok düşükten başladı. Hiç şatafat yok. Hiçbir şey yok. Ee, yani işte genel olarak Hillary'nin ilk Obama ile yarışırken eleştirildiği nokta çok gösterişli olması. Yani çok büyük eventler, çok fazla paralar harcıyordu falan. Şimdi çipatlı falan yiyor yani. Tam olarak stratejiyi değiştirmiş. Everyday American takılıyor. Ona ben tabii neler sorulabilir diye düşündüğümde bu konunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani bu devirden sonra artık hani veri veri gizliliği, verinin hakimiyeti en önemli politik sorulardan biri yani çünkü... Bu, abi... bu olaylar patladığı zaman zaten Hilary Dışişleri Bakanıydı herhalde. Evet, zannediyorum Snowden kaçarken yani Hong Kong, Rusya vesaire Hilary Dışişleri Bakanıydı ve e, bu soru zaten Recode Festivali'nde Hilary'e soruldu. Snowden hakkında ne düşünüyorsun diye. E, Hilary'nin tabii bir politikacı olarak söylediği şeyler çok politik bence. Kesinlikle şeye girmiyor yani e, vatan haini demiyor e, bence sadece dememiş olmak için ama onu ima eden şeyler söylüyor. en Kendince şöyle bir denklem oluşturmuş benim gördüğüm kadarıyla. Diyor ki çok güzel Amerikan e, hükümeti yanlış bir şey yaptı o da bunları ortaya çıkarttı e, ama niye gitti de e, Putin'in kucağına oturdu. E, kendini böyle bir şeye, çizgiye sokmuş yani oradan... Bu iş nasıl olacak? Amerikan hükümetine dair çok değerli bilgiler aldı. Şimdi biz onları Rusya'ya vermediğini nereden bileceğiz falan filan gibi. Ya tamam ya standart, bir standart bir şey. Standart bir şey otur Yani aslında şeyi görüyor. E, e, kendi en azından e, ona oy verecek insanların bu durumdaki hassasiyetini ve e, tutumunu görüyor yani. Onu çok şey yapmak istemiyor. Onları karşılarına almak istemiyor. O yüzden öyle bir kurguya oturtmuş, Rusya denklemi üzerine oturtmuş hikayeyi oradan bir savunma stratejisi geliştirmiş bu sorulara karşı ben kişisel olarak hani gözlerinin içine bakıyorum bu soruyu cevaplarken birazcık onun da aslında bu çocuk yani bana sanki şey gibi geliyor bu işi daha farklı bir şekilde çözme şansı olsa çözer gibi geliyor yanılıyor olabilirim ama yani ben... bilmiyorum sen ne kadar konuştukça daha fazla yanılacağını düşünüyorum <gülüyor> öyle mi? İki, hafif ileriye karşı bir şey var yani bir Seviyorum, sevgi bağları oluşmuş <gülüyor> sanki muhakemeni engeller gibi geliyor yok yaşa, o kadar abartmayalım yani <gülüyor> muhakeme yani umuyorum iyi şeyler olsun istiyorum tabii ki, ya yani. evet işte tamam en sonunda hep öyle bir şey var iyi şeyler olsun istiyoruz ama yani sonuçta konu, konu takviye bağlanırız sistemin ne işte. kadar güçlü olduğu sistemin içerisindeki aktörler evet, ve bu arada, aktörlerin limitasyonlarını evet. da gördüğümüz zaman hep bir böyle hani istiyoruz ama hayal kırıklığı oluyor hani Obama'ya da böyle Mesih gibi davranılıp ondan sonra bakıyorsun yani. Evet. Yani, yani en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Mesela bu göreve geldikleri zaman biraz daha biraz daha hani olaydan keyif almalarını istiyorum ya. Oha, <gülüyor> Obama mesela son 6 seneyi çok daha iyi geçirebilirdi. Biraz daha rahatlayabilirdi. Bu evet. kadar her kelimesini düşüne düşüne düşüne verip beynini patlatmayabilirdi yani. Evet. Zaten bembeyaz oldu adamın saçları. Yazı... <gülüyor> Yani ben de yüzü yüzü bembeyaz oldu diyeceksin zannettim. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok o kadar olamadı da saçlar gitti yani. Bilmiyorum gördün mü öyle bir e, imaj var internette dolaşıyor. Bütün Amerikan yavaş başkanların... yavaş mı gidiyor? Amerikan şey başkanlarının seçildikleri gün ve son günleri karşılaştırmalı fotoğraf. Gerçekten yani hepsi Bill Clinton'da dahil olmak üzere bembeyaz bırakıyorlar yani. Zor iş. <gülüyor> Amerika'yı yönetmek. Bakalım Hillary nasıl yapacak? Ben gördüğün gibi artık başkanmış gibi konuşuyorum. <gülüyor> evet evet. <merak> <gülüyor> ya çünkü bunu nasıl... Şimdi bu konuya biraz açıklık getireyim. Ee, bu Hillary'yi destekliyor olmam e, tamamıyla benim Hilary'den ziyade benim hani görmek istediğim tablo ile ilgili aslında ama e, o, olmasına inanmamın sebebinin başka şey, kökenleri var. Onlar da şunlar. Yani bunu hatta ben kendi sosyal medya hesaplarımda da paylaştım 2 hafta önce. Bir takım rakamlar var. Şimdi Amerika'da biliyorsun demokrat oy tabanı gerçekten artık bir majority. Yani geriye dönülmez bir şekilde demokrat oy tabanı çoğunluk artık. Çünkü neden? Çünkü Amerika'da göçmen olanlar, yani cumhuriyetçiler göçmenlere bir şey vaat etmiyor. Ve Amerika bir göçmen Kültürü olan bir ülke. Tamamıyla göçmenlik ekonomisi üzerine kurulu. Ve göçmen sayısı, onların çocuklarının sayısı şu anda geçti. Yüzde elliyi. Yani hepsi demokratlara oy veriyor demek değil. Republicanlara da oy veren var ama çoğunluğu genel olarak lean ediyor. Yani demokrat eğilimli. Bu bir önemli bir şey. İkincisi gençler bakıyorlar. Millenial'lar. Kime oy veriyor? Demokratlara veriyor. Yani çok ezici bir çoğunlukla demokratlara veriyor. Niye? Çünkü işte yine cumhuriyetçiler interneti çok iyi anlamıyorlar, genç insanların yani interneti sürekli kısıtlayıcı yasalar yani imajları çok kötü gençler arasında. Çünkü sürekli bir kısıtlayıcı sürekli bir tutuculuk o şekilde bir e, politika güttüğünü düşünüyor gençler. Mahir çok güzel başladın şöyle devam etmek istiyorum yani biliyorsun artık ne zaman seçimlerde iki tane uç yatır, yapılırsa işte hmm. gerginleştirirse ortam Türkiye'de olduğu gibi veya Amerikan hmm. sistemi zaten buna ee, zaten sistem o evet. <gülüyor> evet, sistem olanak verdi. Yani demografik olarak yaş gruplarına göre veya nerede oturduklarına göre zaten insanlar öyle bir ayrılıyor ki ortada yani bir %4-5 kalıyor. Hı hı. Aynen. Bütün yarış da esas da o 4-5'i kapmaya yönelik oluyor. Yani Türkiye'de mesela işte Haziran seçimleri için o milliyetçi oylar, o milliyetçi %4-5 oy için bütün ajanda, bütün sistem... Onun tarafından tekrar kurgulanmaya başlıyor önümüzdeki sekiz hafta için. Hı hı. Amerika'da da ona benzer bir şey var yani insanlar gruplanı önceden belirledikleri için işte orada kalan o yüzde tekil bir sayı olacak bu. Oradaki insanlar belirliyor. Ya yani esasla demokrasi denilen enstrümanın da bu tür bu hale dönüşmüş olması da bir handikap yani evet. tamam istatistiğin daha fazla önemli olduğunu anlıyoruz bunu çözmek için bu kodları çözmek için. Ama buna bir yani artık bu programın başından beri konuştuğumuz unsurlardan bir tanesidir. Hı. Bu temsili demokrasideki bu tür e, artık e, glitch diyelim yani sistemdeki bu tür glitchlerin önümüzdeki dönemde nasıl değişceğine dair biz de merak içerisindeyiz ister istemez. Hı. Evet. Ben sana başka bir unsurdan bahsedeyim ne diyeceğini çok merak ediyorum. Artık sonlara geldik. Evet. E, ya biliyorsun dünyada da artık hani ülkelerin böyle çok çok çok büyümesi her şeyin ile ilgili olması, daha fazla büyüyelim, daha fazla tüketelim, üretelim, yani bundan 20. yüzyıl değil değiliz artık. Yani 1 milyar insan vardı 20. yüzyılın başında, sonunda 7 milyar insan var. 21. yüzyıl başka bir yüzyıl. Bu yüzyıl biraz daha hani eskisi gibi belki de büyüyemeyeceğimiz bir yüzyıl. Yani gelişmiş ülkeler belki yüzde 1'e fit olacaklar, belki sıfır büyüyecekler zaman zaman. Erişmekten olan ülkeler işte yine en fazla 3-4 yaşadıkları zaman belki mutlu olacaklar. Onlar da işte yani böyle artık biraz daha e, ekonomik sistem içerisindeki yarışın biraz daha farklılaştığı bir dönem. Ve politikacılardan esas da beklenilen de biraz da o galiba. E, bu kendi kendine tatmin olma veya devamlı büyüme odaklı olmadan da bir e, politika yaratılabilir mi? Ve bunun da diğer taraflardaki iz düşünülündedir. Yani dış politika olsun, başka yerde olsun esas da bu... E, daha fazla, daha fazlanın bu kadarı yeter veya bu kadar da şöyle idare edebiliriz, bunu devam ettirmek de bir başarıdır gibi, yani bunu böyle bir başarısızlık değil de ama bunu başarı aldedecek, bunu öyle kurgulayabilecek politikacılar olması hem Türkiye'de, dünyada benim için en büyük başarı odur. Neden bunlardan bahsedeceğim? Hani biraz daha niş konular gibi geliyor. Neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü hani Türkiye'de de var, bunu geçen programlarda da konuştuk. İşte daha fazla, daha fazla, daha fazla büyüyemeyiz, bizi kimse tutmasın gibi. Ve Amerikan sisteminde olduğu gibi yani biraz büyüyemediğin zaman bütün sistemin elin, elinin ayağına dolaştığı bir e, ülke orası. Hmm. E, bu gibi zor soruları esaslı kim çözecek onu, onu merak ediyorum. Yoksa kolay şeyler işte gelen soundbite'a göre konuşmayı herkes yapabilir. Yani. Sorunu anladığımı düşünüyorum. Sorun şu 21. yüzyılda e, politika yeni bir şey paradigm shift olacak bence de. Çok haklısın. Çünkü bu şekilde gidemez. Sistemin sonu belli yani. Hani nasıl oyları hesaplıyoruz. Şey oy tabanlarına göre. Artık yani bence bu seçimde %100 bilecekler. Bunu da söyleyeyim buradan da. Nate Silver bir önceki seçimde yüzde %0.2 ile kaçırmıştı tam sonucu. Bu sefer ben olmadan sonucun bilineceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar net rakamlar var. Neyse bu rakamlar varken böyle bir devirde bu işin yani bu sistemin de açmazlığının ne zaman olacağı ortada. O 21. yüzyılda olacak. E, bence Onur ben şöyle düşünüyorum. Bu e, paradigma değişikliği biraz kendimizden örnek verirsek şöyle olmalı bence. Şimdi mesela bu büyüme dediğimiz şey bir insan için nedir? Gidip bir araba almak, yeni bir ev almak değil mi? Yani önemli bir hamlede büyüyerek ilerlemek hayatta. Bence öyle olmamalı. Bence zaten görüyoruz ki insanlar artık neye özen gösteriyorlar? Ya da özellikle milleniyallar, gençler neye dikkat ediyorlar? Yaşam kalitesi dediğimiz şey değil mi? Önemli değil. olan gidip dünyanın en büyük evini almak ya da işte ikinci evi almak, üçüncü arabayı almak falan bunlar değil. Önemli olan sabah kalktığımızda güzel, oksijenli olan bir odada uyanmak. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Nasıl daha güzel yapabiliriz? işte ışıklarımızı, evimizin içindeki ışıkları güzelleştirmek. Yani sahip olduğumuz şeylerin kalitesini anlayabilmek ve onları daha iyileştirebilmek. Bence e, benim jenerasyonum ya da benden genç olanların buna önem vereceğini düşünüyorum. Bir de bunun üstüne bağlılık. Yani e, her şey artık birbiriyle bağlı ve ilişkili hale geliyor. Teknoloji bunun en güzel örneği ama bence bu insanların üzerinde de etkisi olan bir şey. İnsanlar sahip oldukları bağları ve ilişkileri keşfedecekleri bir politik anlayışı daha çok benimseyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Yani çünkü senin dediğin gibi yani o theatrical politics 20. yüzyılın savaşlarının olduğu yüzyılın bir ürünüydü bence. Yani toplumları yönetmek üzerine kuruluydu. Oysa şu anda kimsenin yönetilmeye falan ihtiyacı yok bana sorarsan. Herkes zaten... Akıllı, aklı başında insan işine gidiyor geliyor yani. Kim politikacı benim neyimi yönetiyor Allah aşkına. Hani ben neyi yanlış yapıyorum da o bana bir şey söylüyor da doğru yapıyorum ben öyle bir şey yok. Ama ne yapabilir? Belli benim farkında olmadığım potansiyel olarak varlığım olan ilişkilerimi, ağlarımı, bağlarımı daha ortaya çıkartabilir. Onlarla iyi şeyler yapmamı sağlayabilir. Böyle bir politikacı, böyle bir politik anlayış bence 21. yüzyıla yakışan budur diye düşünüyorum. O zaman bu milyon yıllardan işte 93 ve sonrası doğan... Oylarınızı e bekliyorum generasyon. diye bitirmek <gülüyor> Evet yani hani e e şirketler onların peşinde, futikacılar da esas da onların peşinde olmalı. Yalnızca onların oyunu almak için değil, esas onlar geleceğin trendini belirledikleri için, gelecekte neyin önemli olacağını belirledikleri için... Esas da kendi şimdiden ona adapte eden politikacılarda, <gülüyor> gelecekte ben eskiden böyleydim, şimdi böyleyim de demek zorunda kalmazlar. Şimdiden o olurlar. Ondur, o bir, sonraki, bir sonraki seçimlerde acaba bir deneme yapıp bir aday mı çıkarsak, adaptasyon adayı? Yani sen ya da ben olmak zorunda değil, sadece bizim desteklediğimiz bir aday olabilir. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lütfen evet CV'nizi gönderelim <gülüyor> <gülüyor> sonrası doğduysanız e, o zamanlarınızı ne yaptığınızı da hepsini yazın Millenial adayımızı arıyoruz diye <gülüyor> <gülüyor> Millenial adayımızı arıyoruz <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş Onur e, çok keyifli ekonomiyle başladık politikayla bitirdik e, güzel oldu eski zamanları andıran bir program oldu bir potpür yaptık Mayur. Evet, Amerika'da çok e, olaylar olmuştu yani Hı. olaylar derken gelişmeler e, bence bunları güzel topladık yani. O zaman önümüzdeki haftalarda hem doların hem de hilerinin peşinden koşmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Hem doların... Daha sevgiler İstanbul'dan. <gülüyor> Konuşmak üzere.